Oh yeah. İzlediğiniz Kainat, bugün 9 Mayıs Salı, yıl 2017, ay 5, gün 129, Hızır 4. 1438, hicri Şaban 13, 1433, Rumi Nisan 26. Doğu rüzgarlarının esmesi, İstanbul'da Çemberli Taş'ta Basın Müzesi'nin açılması, 1988. Günün tarihi, 85 yıl önce bugün 9 Mayıs 1932'de ilk kadın, kadın hakim Mürüvvet Hanım Ankara'da göreve başladı. Günün sözü, insanlar benim ustalığımı elde etmek için ne kadar sıkı çalıştığımı bilemezler. Bilselerdi, onun o kadar hayret edilecek bir şey olmadığını hemen anlarlardı. Michelangelo Büyük Saatli Marif Takvimi Bad für Kleopatra ist fertig. Das Bad für Kleopatra ist fertig. Das Bad für Kleopatra ist fertig. Wenn die Königin will baden, muss das Wasser duftet sein und zur Pflege Fü Kleopatra, bine di Kleopatra, Kleopatra. Der Löwe der Kleopatra, der Löwe der Kleopatra, der Löwe der Kleopatra. Dieser Löwe hier gehört Kleopatra, das ist bekannt. Er ist stark wie 20 Ochsen, leider fehlt ihm der Verstand. Açık Kadyo burası 94.9 açıkkadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Önderiz Ömer Madra, Can ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Kleopatra'nın Kötü Şarkısı adlı şarkıyı filmden Asterix ve Kleopatra filminden film müziğinden bir şarkı çaldık. Belçika Fransız animasyon ortak yapımı 1968'de 2. Asterix üzerine 2. Asterix macerası filmi ama konumuz Cleopatra çalmamızın sebebi de o zaten Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakalım şimdi. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Kleopatra Kurtizanlar yani Saray hizmetkarları onu eşek sütü ve bal karışımıyla yıkıyorlar. Onu Yasemin, Süsen ve Hanımeli özleriyle yağladıktan sonra çıplak bedenini kuş tüyüyle doldurulmuş ipek yastıkların üzerine bırakıyorlar. Kapalı duran göz kapaklarının üzerinde ince birer aloe halkası var. Yüzü ve boynuysa öküzün öd suyu, deve kuşu yumurtası ve bal mamundan yapılmış bir kremle kaplı. Öğle uykusundan uyandığında ay çoktan gökyüzünde görünmüş oluyor. Kurtizanlar ellerini güllerle, ayaklarını ise badem iksirleri ve portakal çiçeği esanslarıyla ovuyorlar. Koltuk altlarından limon ve tarçın kokuları yayılıyor. Ceviz yağının parlaklık verdiği saçlarının kokusunu ise çöl hurmalarına borçlu. Sonra sıra makyaja geliyor. Böcek tozuyla yanakları ve dudakları boyanıyor. Antimuan tozuyla kaşları çiziliyor. Lapis lazuli ve malakit gözlerinin etrafına mavi ve yeşil gölgeler veriyor. Kleopatra, İskenderiye'deki sarayında son gecesine giriyor. Son firavun, Söylenenlere bakılırsa o kadar güzel olmayan, Söylenenden çok daha iyi bir kraliçelik yapan, Birçok dil konuşan, ekonomiden ve diğer erkek gizemlerinden anlayan, Roman'ın gözlerini kamaştıran, Roma'ya meydan okuyan, Jül Sezar'la Marcus Antonius'la yatağı ve gücü paylaşan kadın. Roma orduları ona doğru yaklaşırken en güzel elbiselerini giyip sakince tahtına oturuyor. Jül Sezar öldü. Marcus Antonius öldü. Mısır savunması çöküyor. Kleopatra orada duran sepetin açılmasını emrediyor. Çıngırağın sesi duyuluyor. Yılan dışarıya süzülüyor. Ve Nil'in kraliçesi tüniğini açıp altın tozuyla parlatılmış çıplak göğüslerini yılana sunuyor. Kadınlar Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet, tarihte bugüne de bir bakalım. 1950'de bugün Avrupa Günü ilan edilmiş. 1950'de çünkü Avrupa'da Avrupa'nın güvenliği için kaçınılmaz olan birleşik bir Avrupa fikrini ortaya Robert Schuman, Robert Schuman ortaya atmıştı. Bunu defalarca açık gazetede de konuşma fırsatımız olmuştu yıllar içinde. Schuman Bildirgesi olarak bilinen bu sunuş Avrupa Birliği'nin temellerini atmıştı. Şimdi biraz çatırlıyor. Sonra 1985 Milano zirvesinde 9 Mayıs'ın Avrupa Günü olarak kutlanması kararı alındı. Yani bugün Avrupa Günü. 1958'de bugün Yeni Gün Gazetesi ve Akis dergisi birer ay kapatılma cezasına çarptırıldı. Yazı İşleri Müdürleri Mehmet Altan Öğmen 10 ay, Tarık Holulu 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sene 1958, 61 yok 59 yıl önce demek ki o zamanlar sansür gazete kapatma filan gibi şeyler varmış 2000'de devlet bakanı Recep Önal Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret hacmini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıklamış 17 sene sonra bakıyoruz o ticaret hacmi o kadara çıkmamıştır herhalde pek bir ticaret yok galiba Suriye ile İç savaşın maliyeti Birleşmiş Milletler'e göre 5 yıllık e, savaşın maliyeti geçtiğimiz Kasım ayında hesaplandığı üzere 259 milyar dolarmış. Kime, kime maliyeti? Suriye'deki iç savaşın 5 yıllık maliyeti diye vermiş Anadolu Ajans. Açayım hemen. kime çıkıyor yani? E, Lüb Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Koalisyonu yaptığı bir açıklama bu. Suriye'deki ve Suriye'nin Suriye'nin Suriye evet Suriye Yok, halkına yoksul halkına yani. çıkıyor evet ticaret hacmini de artırmayı bekliyor herhalde Recep Önal artık bakan değil galiba değil mi devlet Bakanı Ar arayıp sor bakalım ne düşünüyor Recep Suriye, evet, Suriye. E ile ticaretin gelişmesi hakkın peki şimdiki ticaret Bakanı arayıp sor o da olur neyse peki vazgeçtim. Bu görevden azal ediyorum seni Teşekkür ederim e, Sular seller götürüyor ortalığı Önce onunla başlayalım Günün en önemli şeyleri her, her ne kadar Donald Trump Ben dışarı baktım Ne şey dışarısı buz gibi görsel ısınma filan yok Fırtına filan da yok e, Bu çok aptalca ve pahalı bir Bu yalan demişti ama galiba öyle değil. Yanılıyor olabilir. Kanada'nın, Kanada'da baya olağanüstü hal ilan edilmesine ve son 100 yılın, 100 yılın en şiddetli selleri olmuş değil mi? Evet. Orada Ontario, Quebec ya da Quebec, New Brunswick ve British Columbia eyaletlerinde doğudan batıya son 100, son 100 yılın en şiddetli yağmurları etkili olmakta. ...Halk Güvenliği Bakanı... ...Köbek'te Marta... Quatu, ...146 kent... ...sel baskınlarına maruz kaldı demiş. İrili ufaklı kent ve kasabalar. Montreal ve... ...Gatino kentlerinde... ...20 yıl sonra iki kez olağanüstü hal... ...ilan edilmiş. Bu böyle... ...Kanada'yı sular, teller götürürken... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...yine Kuzey Amerika'da kalacak olursak... Orta ve güneydoğusunda su baskınlarında en az 11 kişinin öldüğü zararı maliyetinde 1 milyar doları geçtiği bildirilmiş. Orta Amerika'ya da geçersek Kolombiya yani güneye doğru. Kolombiya devlet başkanı Santos ülkedeki sel felaketlerinde ve heyelanlarda yani toprak kaymalarında 370 kişinin öldüğünü söylemiş. Ölü sayısı 370'e yükselmiş. Çok ciddi bir şey var. Resmi daireler kapalı. Kanada'da iki kişinin toprak kaymasında kaybolduğunu söylemiştik. Mocoa'da sadece Mocoa kentinde Kolombiya'da 331'e çıkmış ve şehirde halen 71 kişiye de ulaşılamamış. Yani 400'den fazla insan gitti gider Kolombiya'da. Kolombiya'nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun 45 bin nüfuslu başkenti Mocoa'dan bahsediyoruz. 31 Mart gecesi başlamış yağışlar ve durmamış çamurlar ve dev kayalar heyelanların taşıdığı bazı mahalleleri tamamen haritadan silmiş. New York ve New Jersey'de de Kuzey Amerika'dan bahsedersek Missouri ve Mississippi nehirleri St. Louis. Saint Louis kenti ve yakınlarında da yükseleceği uyarısında bulunuyor. New York ve New Jersey'de de su baskınları var. Ana tren istasyonlarından Penn istasyonu su basmış. Manhattan'da, Hudson Nehri boyunca uzanan West Side batı yakası otoyolunun bir kısmı her iki yönde trafiğe kapatılmış. Queens ve Staten Island bölgesi de ve New Jersey'de birçok bölgede su baskını alarmları verilmiş yani ciddi bir selle karşı karşıya Flooding News'a da baktık Kanada'da iki kayıp ve 300 kişi kurtarıldı haberi vardı şeyde de Kuzeyduğu Arkansas'da Black River şeyleri, setleri çökmüş ve büyük bir su baskını da orada olmuş, 500 kişi kurtarılmış Arkansas'da bir de Endonezya'da var. Asya'ya da geçersek en az 10 kişi ölmüş durumda. O da Magelang bölgesinde. Merkezi Java, ee, Endonezya'nın. Flash flood diyorlar işte bunlara. Seller devam ediyor. Öte yandan bütün bilimsel şeyleri de Trump ortadan kaldırıyor. Scott Pruitt Environmental Protection Agency EPA diye çevre koruma kurumu Yarısını atmış bilimsel bilim, bilim kurulundaki insanları ve yerli yerlerine hangi meslek dallarından insanlar getirmiş? Ticaret iş mı Aynen öyle. Ve yani hem de kömür ve şey işinde olanlar, enerji işinde olanları getirmiş. Bugün. Tramplandım diye de Robert Richardson mesela Michigan Devlet Üniversitesi'nden, Eyalet Üniversitesi'nden ve eski bilim kurulu üyelerinden birisi Tramplandım. Trump, today I was Trumped diye bir Twitter atmış. Tweet? Şey tweet atmış evet. New York Times'da başka bir sürü insan da atılmış oldu. Yani yarısını boşaltmış diğer yarısı niye bırakmış diye soracak olsan herhalde onu da ikinci taksite bırakmıştır. Fakat bu şimdi şey başlıyor. Bugün bonda mı başlıyor? İklim Önemli görüşmeleri iklim mi? İklim görüşmeleri. Evet. He. Ondan hemen önce Trump'ın büyük otelinin önünde çok büyük bir gösteri planlanıyor. Sabaha karşı, bu sabaha karşı yapılacakmış. Biz daha sonra ulaşacağız herhalde onlara. O haberlere yani saat 2'ye doğru filan herhalde öğrenebiliriz. iklim halkların iklim hareketi çok büyük bir alarm saati çalar saat çalacağız demişler otel müşterilerini uyandırmak için. Uykudan uyanmaya ihtiyacı var herkesin demişler bakalım ne olacak. Çok büyük bir Mücadelede de temel, temelden gelen mücadelede devam ediyor. Evet, biz e, bizim sadece bir saatimiz olduğu için biraz hızlı bir şekilde devam edelim. Fransa'da seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmazlığı ve boş oylar damgasını vurdu diye bir haber var. Yürüyüş hareketi, yürüyelim arkadaşlar diye de çevirebiliriz. Onun 39 yaşındaki lideri Emmanuel Macron seçildi ve yüzde 65'in üzerinde ...oy aldı. Paris'te yüzde 90 oy oranında ...oy almış Emmanuel Macron. Bordeaux'da yüzde 85, Lyon yüzde 75. Yüzde 66'sını alarak Cumhurbaşkanı seçildi ama 1969'dan bu yana en düşük seviye katılım, katılım olduğu da belirtiliyor. Yani. İkinci tur ayrıca %9 oranıyla ülkede en çok boş oyun kullanıldığı seçim olarak da tarihe geçmiş. Ne aşırı sağcı ne de merkezci bir cumhurbaşkanı istiyorlar. Ama çok parçalı olduğu belirtilen Fransa'yı bir araya getirmesi biraz zor olabilir. Mecliste de partisi yok. Böyle aradan çıktı çok sürpriz bir şekilde. İlk sınavı önümüzdeki aylarda yapılacak. Parlamento seçimlerinde verilecek deniyor. Le Pen de konuşmuş bu konu hakkında. Tüm vatanseverleri bize katılmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Fransa'nın size her zamankinden daha fazla ihtiyacı var diyerek reform vaadinde bulmuş. Partinin adında değiş <gülüyor> değiştirecekler. Özür dilerim. Yine gitti siz. Ne olacakmış partinin yeni adı? Dönüşüm. Büyük dönüşüm. Olabilir. Yani evet. benim önerim. <gülüyor> Olamaz mı? ...babasından alakalı olarak anılıyormuş... ...sürekli babasıyla anılalım... ...bir partide çalışmak istemiyorum... ...hatta babası da o kızıma oy vermeyin... ...kendisi yetersiz bu işi beceremez diye bir açıklama yapmıştı... ...ya sampi seçimin olduğu gün... ...o da babasıyla kavgalı şimdi... ...babam bana böyle dediyse ben de bu partinin bir daha babamla anılmasını istemem... ...diyerek de partinin isminin başta olmak üzere... ...birçok şeyin değişeğini ee, söylemiş... Haklı. ...baba vatan partisinden... ...ana vatan partisine çevirsin... Anap. ...olabilir... ...nasıl? Olabilir. Fransız anap. Olabilir. ...franap... ...franap... ...evet fena da böyle dondurma ismi gibi oldu ya. Yani. <gülüyor> Sempatik olmaması lazım böyle faşist ırkçı bir partinin. Yo tam tersi. Yoksulların dostu değil mi şey? Nasıl Marine Le Pen. Hmm. Yani hmm. göçmenleri sevmiyor biliyoruz ama göçsüzlü faşist. Yoksulları da koruyacağım, güven altına alacağım diye konuşuyordu. Fakat ben baktım pek öyle doğru söylemiyormuş gibi bir hali var. Çok zengin. Olağanüstü zengin ve lüksüm penthouse denen yerlerde oturuyor. Ne zaman büyük şey doğru söylediğini gördünüz ki? Ya da aşırı sağcının? Politikle yavaş yavaş muhafaza doğru kayıyor ama canım? Ben biraz daha e, genelleştirerek büyük yazar Izzy Stone'un, büyük asteci Izzy Stone'un sözünü söyleyeceğim. Şey Bütün efendim? politikacılar yalan söyler diyor. Öyle mi? Kılıçdaroğlu evet. hariç. Türkiye'dekiler için söylememiş. Ha iyi tamam o zaman. O Amerika'dakiler için söylüyor. Yoksa Türkiye'de hiçbir politikacının bir kere bile dürüstlükten ayrıldığını gördün mü sen? Doğrulukta. O da aynı şekilde konuşmuş. Asıl şimdi başlıyor demiş Marine Le Pen gibi. Öyle mi? Mücadele asıl şimdi başlıyor demiş. Demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla gelmesi için mücadeleyi başlatacağız ve hiç kimse unutmasın mücadele asıl şimdi başlıyor demiş. Hı hı. Her partinin Saadet Partisinden Vatan Partisine kadar hayır oyu kullandığını, bütün partiler kullandığı kullanan bütün partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün meslek kuruluşlarının, bütün vatandaşların AKP'ye oy verip demokrasiden Yana hayır oyu AKP oy verip Demokristan Yana hayır oyu kullanan bütün vatandaşların bu birlikleri korumak için özen göstermesi gerekiyor demiş. Kendisi bu konuda söz verdiğini söylemiş. Bütün vatandaşlarına söz vermiş. Marine Le Pen değil. Kemal Kılıçdaroğlu. Yürüyelim arkadaşlar da demiş mi Macron gibi? Şey söyleyeceğim. Macron'la ilgili de şöyle iki şey söyleyeyim. Bir tanesi Marine Le Pen hakikaten acayip işçi sınıfına, emekçilere yakınım diyorsa da tamamen bir bourgeois kadını milyoner frank milyoneri ya da avro milyoneri sayısız penthouse denen böyle evleri var ve bir şatoda büyümüş Paris'in batı şeylerinden birinde. Kimden bahsediyorsunuz şu an? Marin Löpen'de. <gülüyor> Allah. Yani Bilginç. Fransa'nın, Fransanın sana ihtiyacı var diye. Peki kimin tarafından fonlanıyor Marin Löpen? Rusya tabii ki kim tarafından evet, olacak yani. evet. herkes bilmiyor. Ee, Rusya'daki oligarklar tarafından. Ay parası da geri istiyor Ruslar? Onu merak ediyorum ben. Hey Löpen parayı geri verecek tamam. Ba bazı şeyler de varmış. Rus çeteleri yani bayağı mafyası desteklediğine neyse bunu devam edeceğiz tabi şeye gelince de e, Ahmet İnsel'le e, daha ayrıntılı konuşma fırsatı bulacağız belki yarın da e, şeyle konuşuruz Cengiz Aktar'la fakat şunu söyleyelim şeye bakmışlar çok Yasser Luati var Fransız insan hakları ve özgürlükler aktivisti ve araştırmacı profesör Onla yapılan konuşmasında demokrasi adına Loati diyor ki yani 16 milyonluk bir kişi oy kullanmadı. Bu çok Fransız sisteminin iflas ettiğini gösterir diyor. Marine Le Pen de 7 milyon diyorlar ama 11 milyon oy aldı diyor. 11 milyon Fransızın oyunu aldı aslında hesap edilirse diyor. Şey mi? Mühürsüzler Yok, yok orada yok. değil. Orada diğer hesaplara görünce yani yüzde altmış biri Fransız halkının da Emmanuel Macron'un parlamentoda çoğunluğa sahip olmasını istemiyormuş. Yüzde altmış bir, üçte ikisine yakın Fransızların. <gülüyor> yani şimdi bir e, savaş olacak diyor muhtemelen tırnak içinde savaşta bir parlamentoda Fransız parlamentosunda. Ve tamamen izole olacak Yalıtılacak Artık ittifaklara bakacak diyor evet. Kesteroğlu'ndan da Ders alabilir ee, Ama konuşmasına Gelince yaptığı zafer konuşması Ya böyle şey görmedim Diyor Bir kere ezilenlerin haklarından Bahsetti diyor Fakat o halin kaldırılmasına ilişkin Tek kelime söylememiş Fransa'da o hal devam ediyor biliyorsun Sık sık Erdoğan'da Referans Tayyip da referans veriyor. Filistin hakkında ne düşünüyorsunuz demişler. E, Filistin halkının bağımsız bir devlete sahip olması hakkı tarafgirlik olur. Bunu söyleyemem demiş Macron. Kendisi bir neoliberal bankacı. E, bir de e, Fransa'nın şu anda içinde bulunduğu çeşitli özellikle Afrika ülkelerinde içinde bulunduğu dokuz savaştan hiç bahsetmemiş böyle işte bir durum var konuşuruz Fransa'da seçimler yani her şey bana şeyi hatırlatıyor bu dağlar dünyaya hükümdar oldu yazısını doğrusunu istersen kriselcizin internet sitemizde görmek isteyenler bakabilirler tek iş vardır diyordu ya orada savaş işi en karlı ve tek iş savaştır onun dışındakiler Bizim bir önemi yoktur diyor Zaten onunla ilgili de Türkiye'den de çok ilginç bir haber var. Nedir o? Rose Rose'la anlaşma varmış. Onu sona saklıyoruz. O nasıl, evet, peki orada peki sonrası. Daha o konuyla alakalı farklı haberler de var. Kamikaze'ler geliyor. Bir anda yolda yürürken tepenize inebilecek bir kamikaze ile beraber gününüz <gülüyor> şenlenebilirmiş. Hem de devlet destekli. ama neden Kamikaze ne etmiyor? ya? Şey yok mu Kamikaze bir, uçakları? Giddi Dünya Savaşı'nda Japonlar evet. Amerikalıların Japonlar uçak gemilerine saldırıyor. Yani Japon felsefesi geliyormuş. Savaştaki Japon felsefesi terk edilmiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra terk edilip Pasifist bir anayasaya sahip olan Japonya'nın terk ettiği bu felsefe Türkiye'ye geri dönüyormuş. Kamikaze şeklinde. Kamikaze. Kamikaze işte. Hayır öyle güzel söylemesi hoş oluyor Ağızın Kamikaze. Olur. Kamikaze. Tamam. Kamikaze. Peki, Juncker'den de Türkiye'ye idam uyarısı gelmiş. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker idam cezası geri gelirse Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimali kaça düşer demiş. Sıfıra. Zero. Zilç. nair demiş. Bunu biliyor herkes. Evet. Yani kırmızının kırmızısı demiş ama Halkım isterse randumlar götürürüm ben de onaylarım diyor. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı parlamento'da. Avrupa Birliği'nin yeni Türkiye Büyükelçisi'nde ilerleme yolu bulmak ortak kaderimiz basın özgürlüğü olmazsa olmaz demiş. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız basın özgürlüğü. Christian Berger kendisi Hürriyet Gazetesi'nden İpek Yezdaniye'de söyleşi vermiş. Ama basın özgürlüğünün durumu Türkiye'de bir saçlıntıda mı yoksa, ha? öyle bir sorun mu var? Ne diyorsun? Ferelim hemen Hı? diye söylüyorum. 3 Mayıs günü Dünya Basın Özgürlüğü Günüydü. Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği günde e, basın özgürlüğüyle alakalı olarak birçok şeyden raporlarda yayınlandı, hatırlatıldı. 180 ülke arasında 155. imiş Türkiye. ...sınır tanımayan gazetecilerin... ...açıkladığı listede. Onlar Türkiye'nin özelliği... iyiliğini istemiyorlardır... ondan söylüyorlar. Sınır tanımayan gazeteciler mi? Evet. E sınır tanımıyorlar... ...Türkiye diye bir ülke olarak da görmüyorlar görmüyorlardır. Kötülükte tabii. de sınır tanımıyorlar demek ki. Mankurt bunların hepsi mi diyeceksiniz? Evet. De. Türk düşmanı... ...bunlar ve Müslüman düşmanı. Olamaz Freedom mı? House 198 ülke arasında... ...163. olarak görmüş Türkiye'yi. Onlar da çekemiyorlar bizi. 2002'den beri ulaşılan... ...en kötü puan olarak nitelendiriliyor... Halbuki Türkiye'de dünyanın yani gerek Erdoğan <gülüyor> Cumhurbaşkanı gerekse başbakan ya da yetkililer her zaman Türkiye'nin son derece basın özgürlüğüne sahip bir ülke olduğunu söylüyorlar. Dünya genelindeki gazetecileri destekleyen gazetecileri koruma komitesine göre Türkiye dünya genelindeki hapisteki gazetecilerin 3'te 1'ine ev sahipliği yapıyormuş. Bakın nasıl ev sahipliği yapıyoruz. Evet. Ev sahipliği yapıyoruz. <gülüyor> Evet yani durum Çin'den ve Kuzey Kore'den bile kötü olabilir. Bunu espri yapılacak bir hal yok. Ali Bulacın da Silivri'den attığı yolladığı mektubu Hasan Cemal kendi şeyine almış. Silivri'de kaç zamandır hapis diyor T24'teki yazısında yazılarımda arada bir adını geçiriyorum arada bir tweet atıyorum o kadar sanki böylece bir görevi yerine getirmiş ya da vicdanımı rahatlatmış sanıyorum oysa biliyorum bir şey yapmadığımı ama elimden bu kadar geliyor diyor Ali Bulaş'ın şu günlerde hapishaneden dışarıya ulaşan sözlerini okuyunca içim acıdı diyor bana günde bir öğün yemek versinler aç bıraksınlar ama kitapsız koymasınlar diyor bu son derece ciddi bir şey 66 yaşındayım kitap yazmak istiyorum yazamıyorum açlıktan daha kötü diyor. Pes doğrusu demiş insanlık bu kadar öldü mü bir de hastalık sağlık sorunlarından bahsetmiş şeker hastalığım var ilaçlarımı kendisini değil muadilini veriyorlar. Bu ne demek Allah aşkına sen tıptan anlarsın. Placebo. <gülüyor> Placebo. mu veriyor? Bilmiyorum tıptan anlarsın dedi aklıma o geldi benim de. O da doktorun dediği değil demiş. Ha, yani muadili veriyor, bir de doktorun dediği de değil, muadili de değil. Bir şey veriyorlarmış ama, ilaç diye bir şey. Ben öksürük böyle... şurubu gibi. Mehmet Altan, evet. Başı mani öksürük şurubu al. Evet. Ee, sosyal medya paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan gazeteci Ozan Kaplanoğlu'nun serbest bırakılması için de bir kampanya başlatılmış. Arkadaşları meslektaşları tarafından başlatılan kampanyada Bursa'da gazetecilik yapan Bursa bursamuhalif.com editörü Ozan Kaplanoğlu'nun tahliye edilmesini istiyoruz. Geçerliliği kalmamış bir örgütün propagandasını yapmak suçlamasıyla tutuklanan Ozan Kaplanoğlu'nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Basın özgürlüğü ve demokratik bir ülke için Ozan'a özgürlük denilmiş. Ee, i̇nternet sitesi editörlüğü yapıyormuş. Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiymiş Ozan Kaplan o aynı zamanda. Bursa'da gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı geçtiğimiz günlerde. Evet Deniz Yücel de vardı Die Welt gazetesinin muhabiri aynı zamanda Almanya vatandaşı biliyorsun. O da beni iade etmesinler demiş. İadeyi reddetmiş. Evet. Öyle yapılıyor ya. Ben, ben gazetecilik yaptım burada yargılanacağım demiş o da ilginç hasta mahpuslar raporunu gördün mü Evet. çok ürkütücü değil mi 451 mahpus hayatını kaybetmiş 1086'sı da ölümü bekliyor ağır hastalığına rağmen toplum güvenliği gerekçesiyle tahliye edilmeyen 9 mektupta şey mahkumda varmış yazılan mektuplardan da görüyoruz bunları bakanlık kayıtları yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden e, Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi Parti Meclisi üyesi bilgi edinme talebini de bulunmuş Adalet Bakanlığı da ve son verileri açıklamış gerçekten çarpıcı rakamlar var ağır hasta olmasına rağmen 9 mahkum tahliye edilmiyor toplum güvenliği gerekçesiyle ağır hastalıktan kastınız nedir? uyku apnesi vitaminsizlik gibi şeyler değildir herhalde Nora nasılla mı giriyor? Saraya duçar olabilir diye. Yok onlar değil. Onlar damadın şeyleri. Damadın da geri getirilmesi istenmiş. Kim tarafından ha? Öyle bir geri getirin damadı mı demişler. Yani tekrar ıı, şey yapılsın. Adalet talep ediyorlar yani. Adalet talep. Kim yani. tarafı diyor adaleti? Önemli olan o. Ah. Da adalet talep etme ile alakalı haberleri duymadığımız kesim tarafından mı talep ediliyor? damat kavurmacıdan bahsediyoruz artı gerçekten okuyayım o zaman zor yerden sordun söyleyeyim devlet hastanesinden rapor alınamadı sağlık raporuyla tahliye edildi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı iş adamı Ömer Faruk kavurmacı ve tamamen oradaki doktorların da Hipokrat yeminli ve diğer başka haysiyetlerini de insanın aklına getiren bir şeyle Sonunda belki 5 sene önce, 3 sene önce geçirmiş olabileceği hastalıklardan dolayı şimdi tahniye olmalıdır diye rapor verdiler ama e, Hürriyet'in haberi bu. Artı gerçekten ben okuyorum. Fethullahçı terör örgütüyle sivil mücadele platformu adına iddianamenin gönderildiği İstanbul 23. Ağa Ceza Mahkemesi'ne bir <gülüyor> dilekçe vermiş avukat Burak Bekiroğlu. Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istemiş. Mahkemeye verdiği dilekçede de diyor ki, kamu vicdanı derinden yaralanmıştır. Kabul, milletçe kabul edilmesi mümkün olmayan şaibeli bir tahliye kararından dolayı büyük bir yanlıştan dönülmesi dileğiyle sayın makamınızdan şüpheli Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini talep ederiz diyorlar özel bir hastane raporuna dayanarak gerekçe yapılmasının izahı mümkündür diyor. Yani ilkokulda devamsızlık yapan öğrencilerin özel hastaneden aldıkları rapor bile geçerli sayılmıyor demiş avukat. Hı hı. Şüphelinin tahliye kararında özel hastane raporuna dayanarak olmaz demiş. Böyle bir durum var. E, bu arada delil olarak da şey göstermişler. E, Hakan Şükürle çekilmiş olan fotoğrafını göstermişler. Onu gördünüz mü? Hayır. Hakan Şükür düğün fotoğrafını biliyor musunuz siz? Hayır. Kim kıydığını? Nikah Şahidi kimdi? Büyükşehir Belediye Başkanı herhalde. Kim o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul? Kayınpeder. Kayınpeder? Ha şey... Ee, aa, Erdoğan. Evet. Ha. Nikah Şahidi kim? Da, kayınpeder. Bilirsiniz. Yok kayınpeder değil. Abdullah Gül. Yok biraz daha öteler yüzün biraz yüzün. Fetullah Güler. Evet. Hmm, Güzel. Bir masa var böyle. Hakan Şükür Niker kıyıyor. Recep Tayyip Erdoğan hemen solunda Fetullah. Tabii bunu göstermemişlerdir şey şey olarak. Kanat olarak. O zaman zaten damat kavurmacı yoktur ortada. Evet. Damat filan yoktu. Peki erken, zaten şimdi neyse. şeyde gidiyormuş artık zaten kayınpeder Hakan İstanbul şükür. Bülşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş onun yerine Başbakanlıktan biraz indirilerek Binali Yıldırım getirmiş. Joker gibi. Evet, aynen Ya öyle. da okey. İstanbul'u geri almalı demişler Erdem Gülün haberi. Her yere işe gelebiliyor. Başbakan olması istenile başbakan oluyor. Belediye başkanı olması istenile belediye başkan oluyor. Evet. Hukuk öğrenimi göz görmüş olsaydı belki Adalet Bakanı ya da doğrudan adaletin içerisinde hakim, savcı, YSK başkanı, artık yüksekin yüksek hakim. Yüksek hakim olabilirdi. Olurdu. Çünkü kendisi yüksek mimar biliyorsunuz. Mimar mıydı? Kim, Binali Yıldırım mı söylüyorsun? Binali Yıldırım'dan Yok, bahsediyor. Ben, ben eskide kaldım. Ben hala top başta yüksek o de, de, Evet, o, o bizim yüksek mimarımız. Evet. Peki ara verelim. Sonradan Türkiye'deki harika basın özgürlüğü bir yana açtık krevlerine. Ee, ondan sonra öldürülen Kürt çocuklara filan bakarız. Türk polisi bir de yakalamış, İngiliz turistleri Airbnb evinden şafak baskınıyla çıkartmış. Böyle haberlere de bakarız. Açık Gazete <gülüyor> La Bamba, they call her La Bamba aslında asladıyla the Crickets grubundan dinledik bunu çekirgeler grubundan tam bir çok erken bir Latin rock parçalarından bir tanesi başarılı bir örnek bence ve bu grubun kurucu elemanlarından şarkıcı şarkı yazarı de gets grubunun kurucusu. Dediğim gibi Sonny Curtis de 1937'de bugün doğmuştu. Texaslı Buddy Holly'nin de efsanevi rock and roll şarkıcısı ve şarkı yazarı Buddy Holly'nin de okul arkadaşı. Ve aynı zamanda da aynı grupta da çalıyorlar. O zamanlar böyle çok hal bir e, pop rock durumları var. Eee 80. yaşını kutlamış olduk La Bamba şarkısıyla Richie Valens'dan da ayrıca bildiğimiz bir şarkı bu Bu yorumu da çok Başarılı Bulanlar var aralarında ben de varım Aslında önemli bir Meksika şarkısıymış Detaylı bilgi evet. size vermek isterdim ama Wikipedia hala kapalı Açmıyorlar Niye kapalı? Açmıyorlar Çeşitli ba iddialar var Bakan açıklama yapmış. Başka sebeplerle daha da kapatırız ha demiş. Daha da kapatırız mı evet. demiş? Başka şeylerini de kapatırız demiş. Yasak. Yeni sebepler de çıkabilir demiş. Hiç öyle ümitlenmeyin demiş. Bakanlardan biri adını unuttum ama aramayacağım. Arasanız da bulamazsınız. Muhtemelen en detaylı bilgiyi Wikipedia'da bulabileceğiniz için bakanla evet. alakalı. Evet. Kendi sitesinde kendi şeyini bulabilirsiniz. Başka, başka bir şey... Çok önemli bir haber var. Dün de verme fırsatımız olmadı. Yani daha doğrusu atlamışım ben düpedüz ama uluslararası savaş ve barış raporunda çok önemli bir şey var. Irak ordusu bir itirafta bulundu. Musul'da, Batı Musul'da bir okulu bombalamışlar. Evet. Ya okul bombalamak baya bir meslek halini aldı astık. Ya askeri ve siyasi bir baya madalya alır gibi okul bombalıyorsun. Füze saldırısı sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiğini evet, bildiriyor. 81 sivil ve 86 da yaralı. 34 Ondan... erkek 29'u kadın 18'i çocuk olmak üzere 81 kişi hayatını kaybetti diye yazıyor mesela Anadolu Ajans'ın haberinde. Ve bir takım videolarda var ölü çocuklar. Sığınakmış çıkarılıyor o yamyazı olmuş dümdüz olmuş okulun altından Irak ordusu ama bak Irak ordusu inkar etmiş. Yok böyle bir şey. Evet bir hangi güçlere tarafından bombalandı henüz belirlenememiş. Bir güç var ama o belirlenememiş. Hangi güç oldu <gülüyor> Biz sivilleri vurmayız demiş. Işidi hedef aldık demiş. Yok. Vurduğunu söylemiş ama ışığı da hedef aldık. Yanlışlık oldu herhalde. Yanlışlıkla 81 kişi öldü. Evet. Öyle. Ve Soruşturma... 86 yaralı. Ee, yani mesela e, Kusay Adil Muhammed diye birisiyle de konuşma var. Demokrasi Sina'da dinlemek de mümkün. İnsanlar aç ve ölmek üzere demiş. Hiçbir şey kalmadı. Su da yok. O kadar susuzluk çekiliyor ki demiş kuyulardan Dipsiz kuyulardan pis kuyulardan su içiyoruz. Hastalığı da gözü göz alıyoruz bin bir türlü ve otuyorlar demiş. Çocuklar ve kadınlar. Durum bu. Ama Durum merak etmeyin diye konuşmuş Irak Genel Kurmay Başkanı Osman El Ganimi. 3 hafta içinde Musul temizlemiş. Ooo. 3 hafta içinde dayaştan tamamen temizlenerek tamamen kurtulacağını söylemiş Öyle El Sabah gazetesine. Ganimi. Ondan, ha, el el sabah Türkiye'deki sabah mı yok başka bir el sabah bu bu başka bir el sabah Hamit el sabah gibi hmm. Hasan sabah gibi değil ama yok tamam peki şimdi o zaman şeye geçelim biz Türkiye'deki duruma ee, tekrar dönelim şeyi sona saklamakta ısrarlısın Rose Royce meselesini peki Şimdi, Şam'da ha bu arada Velid Muallim Valid Muallim de Suriye Dışişleri Bakanı Suriyeli Kürtlerin de karşı yürüttüğü mücadele meşrudur demiş. Muhalifler başkent Şam'dan tahliyeye başlamışlar. Ata, Astana'da verilen mutabakat kapsamında Deutsche Welle Türkçenin haberini okuyoruz. Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler'in üstleneceği herhangi bir gözlemci rolünü de reddedeceklerini açıklamış ama Kürtlerin IŞİD'e karşı mücadelesi meşrudur demiş Suriye demokratik güçlerinin bel kemiğini oluşturan YPG'ye, IŞİD'e savaşıyor ya Amerikan desteği de Amerika Birleşik Devletleri desteği de artmıştı Türkiye'den büyük tepki çekiyordu hatta bir sürü insan gönderdiler değil mi? 3 kişi gitti, Genelkurmay Başkanı gitti MIT Başkanı gitti bir daha gitti da hatırlamıyorum şimdi Amerika'da görüşmeler. Adalet Bakanı galiba. Hmm, İyi de iste, isteyecek değil mi? Evet. bak de geri isteyecek. O haberlerde bir, yani Temmuz'dan bu yana çıkıyor. E, bu arada beyaz evden de Obama'nın Flynn uyarısının doğrulandığını biliyor musun? ...Ulusal Güvenlik Danışmanlığı... ...birkaç gün sürmüştü. Obama yapmayın... ...Rusya ile ilişkileri var filan demişti... film için. Ama dinlememiş. Sonra Beyaz Ev Sözcüsü... ...Sean Spicer... ...Günlük Basın Briefinginde... ...Başkan Obama'nın... ...General Flynn'in pek de hayranı olmadığını... ...ilan ettiği doğrudur diye... ...harika bir şey konuşmuştu. Bu haberler tamamen uydurmadır demişlerdi. Trump-Rusya anlaşması... ...haberi filan. Ama... E, bu Flynn, Gülen iade edilsin diyenlerden biriydi. Oradan aklıma geldi zaten Michael Flynn. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanıydı. Ama aynı zamanda e, Türkiye içinde lobby lobi faaliyeti yürütmekte oldu. Hatta adam kaçırma operasyonlarını falan düzenlemesinden bahsediliyordu çok acayip şeyler son derece acayip haberler vardı Türkiye için lobi faaliyeti de mercek altına alındı diye BBC Türkçenin haberlerinden okumuştuk ve hatta Alp diye birisi Flynn Intel grubu var onla Flynn şirketinin Fetullah Gülen hakkında bilgi topladığını ve ona harekete ona karşı harekete geçmesi için Amerikalı yetkililere baskı yaptığını gösteren Belgelere de ulaşılmıştı. Bu Associated Press haberi, Mike Pence, Finlandiya ücretin mukabilinde ama değil mi? Evet, ücretin mukabilinde. Ee, orada da e, Türk Amerikan İş Konseyi var. Biliyor musun onu? Ekim Alptekin onun da başkanı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK bünyesinde e, paranın bir kısmını geri istedim demiş. İstemiş mi? İstemiş Versin ki. parayı. Hı? versin parayı Kayıt yaptırılmaması suç ama Amerika Amerika Birleşik Devleti Adalet Bakanlığı bu gibi durumlarda pek dava açmıyormuş. Böyle bir açıklama da yapılmadı işte. Şimdi Türk polisi yakalar diye de bir söz vardı sizin zamanınızda var mı bu? Yok. Olur böyle bakalar, Türk polisi yakalar şeklinde bir argo söz vardı. Yani çok eskilerden kalmadan işte konuk söyleyen arkadaşlar böyle neyin peşindesin diye bakılıyordu. Neden böyle bir retro tavır içerisindesin diye sorulanıyordu. Ama The Times gazetesi yeni bir haber bu. Çok taze. Yani bir saat falan önce düştü şeye BBC Türkçeden. iki İngiliz turist İstanbul'da kaldıkları bir Airbnb var ya. Evet. Çok kullanılıyor. Ortak şey böyle motel gibi. Türkiye'de de engellenmişti bir ara diye Evet. İşte gene e, engellenmesi isteniyor. Anlaşılan şimdi polis zoruyla çıkarılmışlar. Bunu bunu bir duydun mu? Yeni bir haber bu hakikaten. Türk polisi İngiliz turistleri Airbnb evinden şafak baskınıyla çıkardı başlığıyla. Aktarmış. The Times gazetesi Britanya'nın. Nerede olduğunu sual etme bilmiyorum. Açıklama yok gazetede. Ama yedi polis basmış kapıyı kapı şiddetli şekilde çalmasıyla uyandı kapının diyor. Yedi polis memuru kimliklerini gösterdiler. Pasaportlarımızı aldılar diyor. Bir saat sorgulamışlar. İki İngiliz turistinden bahsediyorum. Evde bulunma izni, izninizi kanıtlayın bakalım demişler. Polisler dairenin sahibini aramışlar ama dairenin sahibi tüm hafta boyunca bizimle temas halindeydi ama telefonlara cevap vermedi demişler. Ev sahibi de polis arıyor deyince herhalde tırsmış olmalı biraz. Argo bir deyim kullanıyoruz şimdi artık. O Türk polisi yakalar şeylere evet, ne girdiniz? Girdim efendim. havaya. <gülüyor> Sonra demişler ki daire sahibi yasal olmayan bir şekilde mülkünü kiralıyor. Vergi kaçırıyor ya da kayıtsız. Vergi kaydı yok demişler. Ve sonunda da İngiliz turistlere, iki turistlere ne yapmışlar? Britanya'da turistlere. Hasbihal etmişler. Yok. Bir kağıt imzalamışlar. Bir sayfa tutarında, uzunluğunda ve ne yazıyor diye sormuşlar Türkçe bilmiyorlar tahmin edebileceğin gibi İngiliz turistler öğrenememişler O kadar kısa evet. zamanda Türkçe e, Kaç paraya e, Daireyi kaç günlüğüne Ve kaç paraya kiraladığı yazıyor İmzala demişler imzalamışlar mı? imzalamışlar <gülüyor> pasaportlarını ancak geri alabilmişler Biliyorsun pasaport da lazım oluyor Oluyor oluyor ama burada İngiliz turistlere bunlar yapılamamaz gibi bir bol tariflerle İngiliz turistlere parlatmanız hiç gözümden kaçma değil. Ben İngiltere'ye girmeye çalışırken 45 dakika polis tarafından sorgulandım. Sırf ee, TRS-M hükümeti gelecek hem Türkiye'ye hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni aynı zamanda İngiltere'yi de kurtaracak dedim diye. Umutlu olduğumu gösterdim sınır güvenlik görevlisine pasaportları kontrol eden o zaman bir saniye benimle gelir misiniz dedi bir de ne iş yaptığımı sordu. Gazetecim dediğim zaman biraz daha korktu. Sonra 45 dakika sorgulandım. Girmeden de onlar gene dua etsinler girmişler içeri öyle sorgulanıyorlar. <gülüyor> ben de Türkiye'den gelen bir turist olarak girmeden sorgulanıyorum. Madra benim cebime yük deseydin seni hemen... Söyledim de daha. tanımıyoruz dediler. <gülüyor> <gülüyor> e, pasaportlarını ancak geri alabilmişler bunu imzayı basınca sonra polis... Korkmamışlar neden? mı hiç imza atmaktan Ne hangi kağıda... <gülüyor> Orient Express şey neydi Midnight Express'i falan da mı izlemediniz siz? Ya, bu kadar saf bir turist korkudan perişan olmuş. sonra esnaf hayıflanıyor <gülüyor> turist geliyor döviz harcamıyor diye polis sonra daireyi mühürleyeceğim demiş bak mühür meselesi var hem referandumdan sonra bir de burada mühür bavullarınızı toplamamız için 10 dakikanız var demiş bavullarınızı toplamak için nasıl ben şimdi sen İngilizlere şey diyorsun ama türk polisi de valla biraz sert evet Yaşadıklarımızdan dolayı baya sarsıldık demiş. ifade veren kişi. Ya ...iki tane turist sarsılmışlar. Tom yer. Duggan. 36 için. yaşında. Tanıyor musun? 36 yaşındaysa tanımam fende. Tom Duggan. Gelelim şeye ondan sonra da. Paranın açlık rehberi tamamı ödendi mi dersen hayır. Paranın tamamı da ödenmemiş. <gülüyor> turistlerin İngiltere'ye dönüşte ev sahibine geri ödeme konusunda talepte bulunmuşlar. Olmaz vermiyoruz parayı <gülüyor> demişler. Pardon. Bilmiyorum. Olayın biraz daha halsını yapmak lazım. Nereden biliyorsunuz evin içerisinde böyle içip sapıtıp böyle gürültü yapıp komşuları rahatsız etmedi. Ondan sonra para istemek için de gelip böyle bir şey yapmadıklarını. İngiliz bakın Birinci Dünya Savaşı'na neler yaptıkları belli. FETÖ'cü olmasın bununla? FETÖ'cü olması mümkün değil. İngiliz. İngiliz FETÖ'cüsü. Olabilir. Fet İngiliz. şey Şey Airbnb yani sonra paranın bir kısmının geri ödendiği sonra da Airbnb ile ilgili haber çıkınca artık tamamını da ödemiş. Böyle bir durum var. Evet. evet. Şimdi gelelim çocuk ölümlerine vesaire açlık grevlerine. Evet. Sıla Abalay haberi çok acayip. Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece'deki eve düzenlenen operasyonda öldürülen 18 yaşındaki Sıla Abalay'ın o evde ...tesadüfen bulunduğunu açıklamış, iyi mi? Kim arıyorlarmış efendim? Ee, Türkiye İşçi Köylü Ordusu TİKKO. Üyesi olan ve 25 yıldır aranan RE. Oldum. Rauf E. Rauf mu? Evet, ben Rauf de... ismini veriyorlar. E isminin kim olduğunu söylüyorlar. Google'dan aratıp vesaireden bir yerden baktığınız zaman bulamıyorsunuz Rauf E kimdir diye. 25 yıldır aranıyormuş. Aslılara hedef oymuş... Ee, tesadüfen orada olabilirmiş Sıla Balay diye yazmaya başladı yani, yanlışlıkla yani öyle mi yanlışlıkla 18 yaşında bir kızı öldürüyor yanlışlıkla olduğu söylenmiyor e, asıl hedef Türkiye İşçi köylü bir ordusu neyse TİKKO üyesi olan Hayır Raya böyle demeyim, de olsa Rauf, hedef e infaz için mi gidiyor polis oraya bu kişileri tutuklamak için mi gidiyor bilmiyorum hakikaten bilmiyorum ee, Sıla bilmiyor Abalay'ın da kim olduğu anlaşıldı iki yıl önce Berkin Elvan'ı adalet talebiyle yapılan bir eylemde tutuklanmış ama ilk duruşmada serbest bırakılmış şahs şahıs ee, öte yandan İstanbul'da Gazi Mahallesi'nde 15 Nisan günü polisin açtığı ateş sonucu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin içinde gençler özellikle siyah ya da kahverengi renkli gençlerin bulunduğu latinoların bulunduğu şeyler, ağaçları öldürmesi gibi durumlar olmaya başladı Türkiye'de de aynı yani ve polisin ateş açtığı sonucu ateş açması sonucu ölen iki gençten Barış Kerem'in annesi Melike Kerem basın açıklaması yapmış oğlunun nasıl öldürüldüğünü ve sonrasında yaşadıklarını anlatmış ...Alevi bir ailenin oğlu... ...18 yaşına 3 ay önce girmiş... ...okula geç vermiş ailesi... ...o yüzden lise 3 öğrencisi... ...ve benim oğluma... ...9 kurşun gelmiş demiş... ...10. da burada diye elinde göstermiş... ...ikisi diz kapağındaydı... ...cep telefonuysa ya cebindedir... ...ya göğsünde kurşun cep telefonuna... ...nasıl geldi demiş... ...böyle bir durum var... ...dün mü bahsetmiştik maktullü arkadaşının bana saldırma ihtimalini... ...düşünerek vurma gereği duydum diye... Yok. Polis ifadesinden. ifadesinden. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame var. Polis memuru HDS'nin 20 yaşında, o da aslında çocuk sayılır. Çocuğu veya çocuğu veya beden veya aynı zamanda ruh bakımından kendini savunamayacak kişi olası kast ile öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına dair bir haberdi bu. Esenyurt'ta 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış iki 2,5 ay önce polis kurşunuyla hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanıyor. Bunun haberi yani orada da kamera görüntüleri var. Düpüde infaz gerçekleştiriliyor ve gerekçe olarak evet. da maktulle arkadaşının bana saldırma ihtimalini düşünerek vurma gereği duydum diye bir açıklama yapılıyor. Gazi'de öldürülen çocukların avukatları da polis duran aracı taramış diyorlar. Zaten Barış Kerem ve Oğusan Erkul ve yaralanan üç kişinin aileleri yaptıkları şeyde Nihal Bengisu Karaca da Twitter üzerinden eleştirmiş. Haber Türk gazetesi yazarı Şırnak'ın Silop ilçesinde evinde uyuyan iki çocuğun polis panzeriyle ezilerek öldürmesi sonrası yaşananları eleştirmiş. İki çocuğu öldürüyorsun adın hiçbir gazetede geçmiyor diye. Yani bu hükümet yanlısı basından bahsediyor ki çok bence yerinde bir eleştiri. Artık müthiş bir zalimlik hakim olmaya başladı. Vicdansızlık yani ee, ve şey de onu yazmıştı. Nurcan Baysal da olay yerini boşaltın. Bir şey yok sadece iki Kürt çocuk uyurken ezilmiş diye. Çünkü e, çocuk, vali çocukların e, polislerin sarhoş olduğunu reddetmiş. Polis sarhoş olur mu demiş ama hiçbir açıklama getirmemiş eve nasıl girdiğini kepçeyle akrep aracının ve betonu bile kaldırmasına izin vermemişler. Çocukların üstüne düşen ve onları öldüren beton parçasının kaya parçasının e, çocukla e, polisler izin vermemişler. Evet. Hatta şey de demişler yani silah doğrultmuşlar annesine de. Yani çocukların yani olay yerini boşaltın bir şey yok demiş polisler evin başında biriken halka ve e, yandaş medyada bir kaza olarak göstermişti haber Türk panzer uykuda yakaladı demişti. Nedense bu panzerler hep bizim çocuklarımızı uykuda yakalar zaten. Zeynep Türk'te iki panzer eve girdi iki çocuk öldü bir doğal afet gibi, panzer kazası olmuş, acı kaza. Böyle gidiyor manşetler diyor. Ne diyeyim kardeşim ben demiş. Nurcan Başsal da bilmiyorum gerçekten artık ne diyeyim. Olay yerini boşaltın, bir şey yok. Sadece küçük çocuk uyurken ezilmiş diyor. Sezanak su darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal uygulaması kapsamında çıkarılan bu kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilen akademisyenler Nuray Gülmen ve Semi Özakçı için bir açıklama yaptı. Aksu işimi geri istiyorum diyerek başlattıkları açlık krevinin 61. gün önünü geride bırakan Gülmen ve Özakçı için bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum demiş. İki nokta üst üste koymuş. Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz e, ifadelerini kullanmış. Sezonaksu.com.tr sitesinden yayınlanan Hayatlarından Vazgeçiyorlar başlığıyla. E, duyurulan açıklamada bu ülkenin büyük zorlukla yetişmiş iki genç öğretmeni Nuriye Gülmen ve Semi Özakça 60 gündür açlık grevindeler. Hayatlarından vazgeçiyorlar. Hiçbir fikri ayrılığı ve fikirsel mücadelenin bedeli hayat olamaz demiş Sezan Aksu. Kendimize ve birbirimize verebileceğimiz, vereceğimiz en temel hak yaşamak ve yaşatmak. Gözümüzün önünde eriyip giderlerse bu günahtan hangimiz azade kalabiliriz diye sormuş. Bu ülkenin yönetimine talip olmuş ve görevlendirilmiş bütün yetki sahiplerinden rica ediyorum. Lütfen bir dinleyiniz, seslerine kulak veriniz. sezan Aksu diye yayınlanmış bir e, çağrıda var. 62. günü son buldu galiba. Ankara'da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde. 182 gündür işimizi istiyoruz diyen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakçı'nın açlık grevinde. Evet destek dönüşümlü denen destek görevleri de var. Ee, bir de son olarak bir saatin sonunda şeyi de söyler misin lütfen? neyefen efendim? Ee, sonra sakladığımız haberi ha, ha, evet, yerli evet. ve milli Pardon. haberi. Onu şeyle mi başlayayım? Neyse e, aslında bu bir kilit markası galiba ben öyle hatırlıyorum. E, şey kilidi, kapı kilidi. Kale grubu İngiltere'de otomobil ve havacılık şirketi Rolls Royce, Royce ile bir iş ortaklığı kuruyormuş. Yerli savaş uçağı üreteceklermiş efendim TFX. İşte Kapı kilidinizi düşünün öyle sokuyorsunuz kapıya kilidinizi ardından her çevirdiğinizde böyle bir bomba sesi gibi çat çat çat diye neyse. Kale Türk. Kale Türk. Ortak girişimde kale grubunun %51 Rolls Royce Royce'un %49 listesi bulunacakmış. Kale ee, TFX savaş uçağı projesini hayata geçirmeyi planladıklarını açıklamışlar. Uzay Sanayi Şirketi TUSAŞ ile beraber F-16'lardan TFX'lere dönüşümü başlatmaya hedefliyorlarmış. Türk Hava Kuvvetleri NATO'dan çıkış manasında mı geliyor diye çeşitli e, komple yaparım ama vaktimiz yok. Aynı zamanda şu kamikazelerden de bahsedeyim mi hemen? Bahset. Geliyormuş. Kamikaze İHA'lar geliyormuş. Kamikaze İHA'lar ne diye soracak olursanız insansız hava araçları teknolojisinde yeni bir boyut Deniliyor Hürriyet'in haberinde. Onlar da Anadolu Ajansı'ndan aktarmışlar. Milli olarak geliştirilen kamikaze ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan gözetleme maksatlı otonom droneların sürü halinde hareket edip birlikte çoklu drone harekatı yapmaları sağlanacakmış ki. Bence şey sanal olarak gerçekleşmeyen zekayı kontrol edemediğiniz için ülke bu hale geldikten sonra bir de bunun sanalını yapay zekayı gidip bu şekilde bir iktidara koyarsanız. Sonuçta bu da bir iktidar. Düşünsenize etrafınızda böyle sürekli sizi gözetleyen bir yapı var ve bunun içerisinde yapay bir zeka var. E, sonumuz pek hayır olmaz diye düşünüyorum. Bir bakmanız lazım. O yapay zeka içinde FETÖcü bulunur mu, bulunmaz mı? Hem keşif yapıyormuş, hem de kamikaze en kötüsü değil mi? Banzai, banzai. Tehditleri Togan keşfedecekmiş. Togan kim diye soracak olursanız, doğan anlamına geliyormuş Togan. Yüksek performanslı uçuş özelliğinde sayesinde otonom olarak nesne tespiti, tespiti, teşhisi, takibi ve sınıflandırılması yapıyormuş. Aynen bir doktor. Yapay algoritmaların yoğun olarak kullanıldığı Togan 30 kat optik yakınlaştırma özelliğiyle uf mikro cerrahi, keşif ve gözetleme e, görevlerinde üstün başarı sağlamak için geliştirilmiş. Operatörlere gerek kalmaksızın uçuş görevini yerine getirebilecekmiş. Yani hiçbir şeye ihtiyacınız yok artık. Evet. Togan'a salıyorsunuz. Onlar da yapay kamikazelerle beraber gidiyorlar beraber. Ne yapılması gerektiğini kendileri düşünüyorlar. Terörist mi değil mi diye ondan sonra saldırıyorlar, öldürüyorlar, yok ediyorlar, patlatıyorlar. Teoriden de Yapabilirler yani. Yerli ve milliyinin Japoncasını bu Wikipedia'dan yarın. Moşi moşi. Açık kaste. Efendim hemen ufak bir düzeltme yapalım Ahmet İnsel'e bağlanmadan önce. Güvenlik dediğiniz zaman benim aklıma direkt kapılar, kilitler, duvarlar gelmişti. O yüzden Türkiye'nin Milli Savaş Uçağı ihalesindeki kale grubunu kale kilitle beraber okudum ama değilmiş. Kale kilitle alakası yokmuş. Ondan ötürü bir düzeltmemizi gerçekleştirip özür dileyelim. Kale odur daha doğrusu Fayans, bu gibi şeylerle ilgilenen kale grubundan bahsetmem gerekiyormuş. Bu vesileyle de düzeltmiş olalım. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Can. nedir o kale grubu ile ilgili yaptım tezimi. Efendim e, bir savaş uçağı yapılacakmış da o savaş uçağını kim yapacak e, hangi şirketler yapacak Türkiye'den kimler üstlenecek diye bir anlaşmaya gidilmiş rolls ile Royce Kale grubunun. Ben Kale Kilit zannetmiştim ama değilmiş doğrudan böyle fayans e, şey e, seramik şirketi olan Kale grubunmuş. Onu düzeltmesini Anladım. yaptım. Ha evet iki doğru iki kale şirketi. Evet farklı. Peki günaydın. Günaydın. tekrar. Günaydın. Evet e, Fransa'da Neoliberal banker büyük bir farkla Seçildi yatırım bankeri Macron. Önce Le Pen'i Pen de alt etti. Ondan biraz bahsedelim. Sonra belki şeyde, yerel seçimlerine de birazcık bakabiliriz. E, tabii Macron'un sadece bir yatırım bankacısı olmasının yanında ki bunu aşağı yukarı 4 yıl Zaten 39 yaşında. Aşağı yukarı 4 yıl, 5 yıl yapmış. Ondan evvel e, bir devlet memuru olduğunu ve yüksek devlet memuru olduğunu e, hatırlatmak lazım. Yoksa e, dinleyicilerimiz Macron'un sadece bankerlikten e, Cumhurbaşkanlığına geldiğini evet. zannederler. E, 5 yıllık, e, aşağı yukarı 4 yıllık bir e, mali müfettişliği. E, deneyimden sonra e, pek alışık olmayan biçimde çünkü genellikle bu maliye müfettişliği Fransız e, bürokrasisinin en prestijli e, mevkiidir. E, oradan e, istifa edip e, Rothschild Bankası'nda bankacılık, yatırım bankacılığı e, yapmış. Fakat oradan da istifa edip 2012 yılında e, François Hollande Cumhurbaşkanı seçildikten birkaç ay sonra yanılmıyorsam, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Yardımcısı olmuş. Evet. Ve ardından da 2014 yılında hükümet değişikliği sırasında Holland Macron'u, Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Yardımcısı konumundayken Macron'u Maliye Bakanlığı'na getirdi ve işte geçen Eylül ayına e kadar Sosyalist Hükümet'in Maliye Bakanı'ydı ve bu arada yürüyelim haydi diye çevirebileceğimiz hareketi oluşturup ardından Cumhurbaşkanı adayı oldu ve hızlı biçimde seçildi. Geçen programımızda zaten biraz Macron'un bu nereden geldiğini nasıl geldiğini evet. anlatmıştık yani sadece bankerlik sıfatını veya bankacı sıfatını kullanırsak çok doğru olmaz diye düşünüyorum kendisini aynı zamanda e, klasik bir Fransız siyasetçi <gülüyor> siyasetçilerin %75'i Fransa'da e, yüksek e, bürokrasiden gelirler e, dolayısıyla böyle bir e, tarafı da var yani aynı zamanda saraydan gelen birisi e, çok dışarlıklı değil yani e, Macron'un seçilmesi tabii ki hem beklenmedik 3-4 gelişmeye bağlı oldu. Kendisinin bu anlamda 3-4 şansı üst üste şanstan beklenmedik gelişmeden yararlandığını söylemek mümkün. Birincisi bunlardan birincisi Sol ve sağ partilerin ön seçimlerine, ön seçimlerinde kazanması güçlü adayların ön seçimden çıkmamasını başta saymak gerekir. Yani sağ partilerden eğer François Fillon değil de beklendiği gibi Alain Juppé çıkmış olsaydı birinci, herhalde Macron'un şansı hemen hemen hiç olmayacaktı ve zaten sağ parti liderler saçlarını başlarını yoluyorlar kaybetmemiz imkanı olmayan bir seçimi göz göre göre ve kendi ellerimizle kaybettik diyerek Bu, bundan dolayı ikincisi tabii François Fillon'un hakkında e, Ocaktan itibaren yayınlanan e, kamu kaynaklarını e, ...kendisine teslim edilen kamu kaynaklarını haksız biçimde e, ve şahsi menfaat için kullanmış olduğu iddiası tabi bu onu iyice yıktı. Üçüncüsü, bunu da belirtmek lazım, e, Sosyalist Parti'nin adayının arkasında sosyalistlerin durmaması. Ve şimdi bugün e, birkaç, e, on, birkaç yarım saat önce e, ajansa düşen bir habere göre Fransız Sosyalist Hükümeti'nin başbakanı Manuel Valls... Macron'un listesinden aday olacağını milletvekili aday olacağını açık açık. Harika, harika. Evet. evet. Yani bu sosyalist partisinin dağılması, ya sola doğru ya sağa doğru dağılması, tabii ki Macron'a da büyük şey büyük bir fırsat yarattı. Ama tabii kendisinin de burada bütün bu fırsatları. Çok fazla hata yapmadan kullanmış olmasını da e, saymak gerekir başarısında. Yoksa sadece kendisine rağmen de seçilmedi elbette. Şimdi e, Fransız seçimlerinin esas e, ikinci turu şimdi başlıyor. Yani milletvekili seçimleri önümüzdeki Haziran ayında iki turda 577 milletvekili seçilecek dar bölgeli iki turlu sistemle. Yani her seçim bölgesinden bir milletvekili seçilen bir sistem var Fransa'da iki turlu. Bu tabii partiler kadar hatta ondan daha fazla oradaki adayın şahsiyetinin ön plana çıktığı seçimler. Çünkü sonuçta e, her seçmen bir milletvekilini seçiyor. Dolayısıyla o milletvekili daha yakından bizdeki gibi İstanbul'da benim seçim bölgemde 28 milletvekili için oy veriyoruz. Ve ben şimdi doğrusunu söylemek gerekirse oy verdiğim seçimlerde oy verdiğim Halkların Demokrasi Partisi milletvekillerinin seçilmiş bir, birini ikisini hatırlarım ama listede kimler vardı bilmem bile. Cumhuriyet Halk Partililere sorsak. Ee, oy verdikleri milletvekilleri e, kimlerdir diye onlar da çoğunu bilmezler Bilmez, evet. ama burada öyle değil dolayısıyla burada partiden parti kadar e, kişinin de ön plana çıktığı seçimler Tabii bu Macron'a bir dezavantaj çünkü e, yepyeni bir parti e, dolayısıyla yerel e, milletvekillerinin ya seçilmiş başka partilerden seçilmiş milletvekillerini veya belediye başkanlarını oradaki yerel seçilmiş kişileri kendisine çekmek zorunda ya da yani şey ya da kendisine söylediği gibi %50 sivil toplumdan adaylar çıkarmayı göze alacak ve bu tabii bu adaylar yerel olarak tanınmış seçilmişlerle yarışa girecekler. pek kolay değil burada e, kazanmak. Dolayısıyla Macron'un e, ikinci Macron'un e, cumhurbaşkanlığını büyük ihtimalle bir koalisyon hükümetiyle yürütme ihtimali son derece güçlü. İkinci bir olgu. E, İlginç biçimde Macron'a e, oy veren seçmenlerin e, yapılan anketlerden gelen bir sonuç bu sabah. Macron'a oy veren seçmenlerin takviben e, %61'i e, Macron'un çoğunluğa sahip olmasını da istemiyorlar. Bu da ilginç bir şey. Evet. Çünkü Macron'a oy veren ikinci turda oy veren seçmenlerin yarısı Macron'a değil Marine Le Pen seçilmesin diye oy vermiş kişiler Macron'a. Macron'un kendi programı için değil Marine Le Pen seçilmesin aşırı sağ lider Fransa'da Cumhurbaşkanı olmasın diye verilmiş oylar ve Macron'a bir destek oyu değil Le Pen'e köstek oyu oldukları için Macron'un da çoğunluğa sahip olmasını istemiyorlar bu da Fransa'da ilginç bir şekilde seçmenlerin önemli bir kısmının Sonuçta koalisyon partisi, koalisyon hükümeti istediğini gösteriyor. Hani diyoruz ya koalisyon hükümetleri seçmenler istemez, istikrarsızlıktır falan filan pek öyle değil gibi gözüküyor. Yani koalisyon hükümeti işte hiç olmazsa Cumhurbaşkanı'nın yapacaklarını dengeler, mecliste çoğunluğa sahip olmaması bir güvencedir. Bir tür kuvvetler ayrılığının açık biçimde ortaya çıkmasıdır düşüncesine sahipler. Fransız ikinci tur seçimlerinde önemli gelişme tabii ki Macron'un yüzde 66 oy alması. Çünkü bunun biraz daha düşük olmasından korkuluyordu ve gerçekten de milli cephe, milliyetçi cephe lideri Marine Le Pen'in kendi saflarında ciddi eleştiriler yönetiliyor. Kendisinin yüzde kırkın üstünde oy alarak kaybedecek ama zaferle kaybetmek bir duruma çok yaklaşmışken son seçim tartışmalarında gösterdiği son derece bayağı son derece saldırgan ve pesbaye tavrın kendisinin bir cumhurbaşkanı olma niteliğine sahip olmadığını gösterdiğini ve bunun çok büyük bir oy kaybına neden olduğunu iddia ediyorlar. Ama gene o, de e, Jacques Chirac'ı yani Marine Le Pen'in babasına karşı e, Jean-Marie Le Pen'e karşı yüzde 82 aldığını da hatırlamak lazım herhalde. E, iki, tabii. 2002'de. Yani bir cumhuriyetçi cephe, o zamanki cumhuriyetçi cephe bu sefer kurulmadı. Ve e, bunun yerine e, Jean-Marie yani Jean Le Pen'e karşı Şirac'a oy verenlerin bir kısmı bu sefer ya e, sandığa gitmediler Çünkü Fransa e, Cumhurbaşkanlığı Seçim tarihinin e, En düşük e, katılımlarından Bir tanesi Yüzde yetmiş beşe yetmiş dört düştü Katılım ikinci turda ki Fransa'da ikinci turda katılım birinci turdan Daha, daha yüksek, yüksek oluyor evet Birinci bir... turda yüzde yetmiş yedi Nokta yediydi burada yüzde yetmiş dört Buçuğa düştü yani çok düşük bir katılım Değil tabi yüzde otuz değil katılım ama Yüzde yetmiş dört buçuğa düştü Normalde Fransa'da ikinci turda seçimlerde ortalama katılım oranı yüzde 83'tür. Yani yüzde 83 ortalama katılımdan karşılaştırmak lazım yüzde 74'dü. İkincisi daha da anlamlısı Fransa tarihinin en yüksek beyaz ve geçersiz oy oranına evet. ortaya çıktı. Yani yüzde 8 buçuk seçmenlerin oy veren seçmenlerin %8,5'u beyaz oy, %3'ü de geçersiz oy kullanmışlar. Çünkü Fransa'da artık beyaz ile geçersiz oyu sayımda ayırıyorlar ama geçerli oy geçerli oy hesabına girmiyor beyaz oy halen. Ama bu son derece yüksek. Yani 4 milyon geçersiz ve beyaz oy var. Bu çok çok yüksek bir rakam. E, %10'dan fazla. E, ve e, 12 milyon da e, seçmen sandığa gitmemiş. Bunun aşağı yukarı üçte biri normal koşullarda sandığa giden seçmen. Yani bu ikisini e, topladığımızda e, toplam e, yani 12 milyonluk bir e, seçmenin ilaveten bir 4 milyonda beyaz ve geçersiz oy koyduğumuzda ciddi bir süre, yani 15 milyon civarında Fransız'ın bu seçimlerde tercihini kullanmak istemediğini, boykot ettiğini veyahut memnuniyetliğini beyaz oy kullanarak yani önerilen iki adayı da desteklemediğini beyaz oy kullanarak gösterdiğini söyleyebiliriz. Evet, ben bu tabii bir şey, önemli bir. Evet, ben de e, bir şey yani. eklemek istiyorum. Bir şey, bir şey sormak ne yani hem demin söylediği %61 bir kere Macron'un bir çoğunluk elde etmesini istememesi de çok önemli. Ama onun ötesinde de Yasser Loati ile yapılmış bir söyleşi vardı bu konuların araştırmacı insan hakları savunucusu demokrasi navda. O da hem bunu söylüyor, senin söylediğini %61'in istemediğini, hem de 18 ay içinde hiç kimsenin tanımadığı bir adamın başkan olması e, siyasi Fransa'da siyasi sistemin tamamen iflasa gitmiş olduğunu gösteriyor diyor. Yani politikacılara açık bir şey var, güvensizlik var ve ya bunun içinde işte ya oy kullanmıyorlar ya da ekstremlere gidiyorlar diyor. Fakat yani doğru zamanda doğru yerde oldu diyor. Yani Fransa yeni bir şey istemiyor Cumhurbaşkanı. Yeni bir cumhuriyet, yeni bir anayasa, yeni bir kurumların yeniden düzenlenmesi diyor. Çünkü biz hala yabancı gözüyle bakıyoruz. Kaç kuşaktır? 3 4 5 kuşaktır Cezayir'lilerin, finan Afrikalıların orada olmasına rağmen hala yabancı beyaz egemenliğini hükümdan olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bunun değişmesi lazım diyor. Ne diyorsun? Büyük ölçüde bu Fransız, Fransa'daki rejimin bir krizi bu. Yani yarı başkanlık rejiminin krizi büyük ölçüde. Çünkü artık yarı başkanlık rejimi biliyorsunuz eski cazibesine sahip değil. Çünkü biraz bu karizmatik tarihi liderler üzerinin üzerine kurulmuş bir hatta De Dögol nasıl yeni anayasa değişiklikleri Tayyip Erdoğan'a ısmarlama elbise olarak dikilmişse biraz bu 5. Cumhuriyet'in yarı başkanlık rejimi de De Gaulle'a ısmarlama elbise olarak dikilmiş ve arkasından da en iyi onu Mitterrand giymişti ve arkasından yavaş yavaş bu başkanlık rejimi ters etkiler yaratmaya başladı. Yani siyasi partiler başkan seçme aracı mekanizmasına dönüştüler büyük ölçüde ve bu içlerini boşalttı. Siyasi içeriklerini, ideolojik içeriklerini büyük ölçüde boşalttı. Aidiyet ilişkilerini ortadan kaldırdı. Siyasi liderler sadece cumhurbaşkanı olmak üzere 20 sene, 30 sene sonrasını konum, geleceğini konumlandırmaya başladılar. Burada bir ciddi sorun var. Yani bir başkanlık rejiminin nasıl aslında siyasi partileri ve aracı kurumları, temsil kurumlarını içini boşalttığını somut olarak görüyoruz Fransa'nın son 30 yıllık macerasında. Tabi bu aynı zamanda artık büyük karizmatik liderlerin çıkmasının da Avrupa Birliği çerçevesinde pek mümkün olmadığının da e, bir neticesi. Çünkü e, artık Avrupa Birliği e, bir dizi politikada Avrupa Birliği'nin ortak karar alması gerekiyor ve dolayısıyla ben yaptım böyle bir karizmatik lider çıkacak, Fransa'yı kurtaracak e, tek başta olmuyor bu iş. Artık 27 ülkeyle ve baş, belli başlı Avrupa ülkeleriyle ortak e, Biçimde iyi veya kötü teknokrat, liberal e, kararları alarak, destekleyerek veya onlara karşı çıkarak siyaset yürütülüyor. Ve bu Avrupa Birliği'nin hem zaafı hem de belki gücü. Ama bir değişiklik olduğu kesin. Bir e, kuşak değişikliği siyasette bu vesileyle olacağı çok açık. Çünkü e, garip bir şekilde, garip değil de bir şekilde beklenmedik bir şekilde 39 yaşında yani Bonapart'tan beri Fransa'nın en genç e, başkanı e, lideri e, Macron e, şimdi birdenbire e, e, 50 yaşındakiler bile yaşlı oldular e, bunun da bir e, etkisi olacağını e, tahmin ediyorum önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayları ve yeni siyasi liderlerin e, öne çıkması e, açısından ama önümüzdeki seçimlerde Macron'un mecliste çoğunu alma ihtimali zayıf gibi gözüküyor. Bu nedenle de hem sağ partiler hem sol partiler milletvekili seçimlerine asılmış durumdalar. Çünkü sonuçta Macron'un oluşturacağı azınlık grubu bir sağ, partiyle mi, sağ parti grubuyla mı yoksa sol parti, sosyalist parti veyahut onun solundaki partiler grubuyla mı e, işbirliği yapıp koalisyon yapıp hükümet kuracak. Bu son derece belirleyici olacak Macron'un politikalar açısından da. Evet, yani, yani şimdi dediğim gibi gerçek ikinci tur e, önümüzdeki e, Haziran ayındaki e, iki turlu seçimlerde. Evet çok az, az zaman kaldı ama bir de bir iki kelimeyle İngiltere'deki baskın seçim yani tazı. baskın seçim e, Haziran ayında o da Hı -hı. fakat baskın seçimden önce bir e, aşağı yukarı 5000 e, bin e, yerel e, yöneticinin seçildiği kısmi yerel seçimler yapıldı İngiltere'de geçen Perşembe günü e, ve e, bu e, burada e, Theresa May daha doğrusu muhafazakar parti ciddi önde geldi yeni sandalyeler kazandı Labour takriben oylarını yüzde otuzun üzerine çıkarttı Labour ile la arasındaki farkı epey bir büyüttü. Ve en önemlisi de e, bu e, United Kingdom Independent Parti'nin içini boşalttığını gördük. Çünkü United Kingdom Independent Parti'nin aldığı oylar %5'e düşmüş durumda. Hani biraz bu Brexit'ten sonra e, bu aşırı sağ milliyetçi e, partinin Avrupa Birliği'nden çıkma e, e, kampanyasını yürüten partinin varlık nedeni kapmış durumda biraz. Ve Theresa May artık Brexit'in lideri konumunda. Ve dolayısıyla da muhafazakarlar o kendilerine sağdan gelen baskıyı absorbe etmiş durumdalar ve bu önümüzdeki seçimlerde de büyük ihtimalle muhafazakarların kazanmasını daha güçlendirecek bir olgu sağda, sağla, aşırı sağdaki partinin içini boşaltmış olmaları. Labor'ın başarısızlığı maalesef örneğin Glasgow Belediyesi'nin yönetimini kaybetmeleriyle daha da belirginleşti. Manchester Belediyesi'ni kazanmış olmaları önemli. Zaten zannediyorum önümüzdeki dönemde Labour İşçi Partisi içinde James Corbyn'in yönetimine karşı rakip aday olma ihtimali Manchester Belediye Başkanlığı'nı kazanan Andy Burhan gibi gözüküyor. Çok anlamlı bir şekilde James Corbyn... Manchester'a gelip seçimden sonra kutlamaya geldiğinde yaptığı kutlamaya ziyaretine Manchester Belediye Başkanı bulunmadı. Biraz onunla beraber aynı fotoğrafta görünmemek arzusu olarak bu seçimlerden önce yorumlandı. Üçüncü parti olan Liberal Demokrat Parti ise yerel seçimlerde genellikle ee, ulusal seçimlerden daha başarılı olan bu partide beklenen başarı gözükmedi. Halbuki Brexit'e e, karşı en etkili kampanyayı yürüten parti olarak e, kendisini e, bir şansı olacağı düşünülüyor e, önümüzdeki e, şey seçimlerinde e, Milletvekili seçimlerinde. Ama bu şimdilik yerel seçimlerde doğrulanmadı. Dolayısıyla Theresa May'in güçlü bir parlamento çoğunluğuyla Brexit. Görüşmelerini Avrupa Birliği ile yapması bekleniyor önümüzdeki baskın genel seçimlerden sonra. Evet. Bunu genel seçimin sonuçlarını neler getirip götüreceğini de gene konuşma fırsatımız olacak. Çok teşekkürler evet. Ahmet. İlginler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazle Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, bugün bir dizi içinde konuşuyor olacağız. Siz açıklamalarını yapar mısınız? E, tabii memnuniyetle. Doğada insanlar dışındaki diğer canlılarda müzikalite e, kapasitesi var mıdır? Bu soruya bakıyoruz. Dizimiz bu. E, Müziğin temel unsurları olan e, ritim, tempo ve melodi gibi unsurlar e, insanlar dışında başka hangi canlılarda e, görülebiliyor? Bu konuda bir sürü e, e, ilginç yeni çalışmalar. Bunlardan bir önceki programda bir parça bahsetmiştik. E, bu dizinin e, bu programında bu müzik müziğin bu en temel unsurlarını e, bize e, anlatması e, için bir e, konuk davet ettik. E, açık bilinçten hep bilime felsefe sohbetleri yapıyoruz fakat bugün e, ilk defa bir müzik sohbeti de yapacağız. O açıdan e, heyecanlıyım doğrusu. Konuğumuz Hande Akkan. E, hoş geldin Hande. Günaydın Güven Bey. Merhaba, Günaydın. hoş geldin. Hoşgünün. Merhaba Günaydın. Ömer Anladım. Bey, merhaba sevgili Can. E, tanıtmaya gerek yok. Çünkü bütün e, açık dinleyicileri biliyorlar. E, Salı günü 14.30'da yeni programının yapımcısı. Ben yine de kısaca bahsedeyim. E, üniversitenin üniversitesinde keman piyana ve kompozisyon e, oku, okuyarak e, mezun olduktan sonra e, Hande Akkan... E, Piyanist, desteci, pedagog ve müzik eğitmeni e, olarak e, çalışmalarına devam ediyor. E, özellikle gençlerin eğitimini destekleyen eşit sürdürülebilir eğitim için çalışan kurumlar vakıflar için konserler verdiğini ve bir sonraki konserin köy enstitülerinin 75. kuruluş yıl dönümüne destek konseri olduğunu da burada belirttiğim e, olağanüstü bir piyano öğretmeni olduğunu da gözlerimle görmüş olduğum için <gülüyor> kendisinin burada olması ve bize biraz ritim, tempo melodi bunlar e, neler e, bunları e, öğretecek olması e, şimdi biz de Hande'nin öğrencisi olmak üzere heyecanlı Can Ömer Bey'e ben beklemekteyiz. E, hemen e, sözü Hande'ye aktarıyorum. Çok teşekkürler. Evet bugün ritim melodi tempo ölçü kültürel imzalar kelimeler ve prozodiden yani müzikte ritmin ilişkili olduğu konulardan bahsedeceğiz önce bir sese kulak verelim. Az önce duyduğumuz Morse alfabesinin nokta ve çizgi ile ifade edilen uluslararası diliydi. Nokta kısa ritim, çizgi uzun ritim ile ifade ediliyor ve tekrar sistemine bağlı ritimler oluşturan bir haberleşme imkanı sunuyor. Şimdi bu SOS yani SOS harflerini e, anlatan ve yardım anlamına gelen kelimelerin de karışmaması için aralarında boşluklar yani müzikteki S işaretlerini e, duyduk ve bu Morse düzenini yani ritmin bir nevi varoluşunu müzikle ilişkilendireceğiz ve bu noktadan hareketle de ritmin melodiyle buluştuğunda aslında daha akılda kalıcı bir kimlik karakteri. ...kazandırdığına dair ufak bir örnekle devam edeceğiz. Şöyle ki, kısa ve uzundu. Şimdi konumuz müzikteki ritim olduğundan bunu melodiyle ilişkilendiriyorum. Yani birbirini takip eden seslerle birleştiriyorum ve o zaman bir sanat eserinden ya da eserin ritmik yapısından konuşmaya başlayabiliriz. ...artık daha akılda kalıcı bir hal aldı. Ne dersiniz Ömer Bey? Kesinlikle öyle. Can? Katılıyorum. Güven Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet, ben Peki. de katılıyorum. Bu arada bizi dinleyen ama göremeyen... ...dinleyicilerimiz için söyleyeyim... ...bunları plaktan falan çalıyor değil de... ...sen de klavyesini getirmiş ...stüdyoda icraları da kendi yapmakta. Ee, evet, canlı evet. canlı... ...burada klavyeyi çalıyoruz hakikaten. Şimdi bana şey... ...enteresan geldi, Can seni ikna etmek... ...çok kolay değildir aslında. Sen bir anda nasıl ikna oldun, şaşırttın beni. Bu konuda mı? Evet. Çok fazla bilgim olmadığı için. Peki, ben şimdi bu noktada... Müziği yani ritmi müziklediğimizde daha akılda kalıcı oluyor. Bunun bir de tam tersinden gideceğim. Yani çok iyi bildiğimiz, çok iyi tanıdığımız bir eserin içinden ritmi çıkartıyorum. Ve evet şimdi ufak bir kuyuz başlıyor stüdyoda. Ee, Güven Bey, Ömer Bey, Can. Hazır mısınız kuyuz için? Çok heyecanlıyız. Hazırız. Evet. Şimdi dünyanın en çok bilinen, çalınan eserlerinden bir tanesinin içinden ritmi çıkartıyorum ve bu nedir diye soruyorum. Bir şey ifade etti mi cevabı ya, olan? Daha dün annemizi. Cenaze marşımı o <gülüyor> <gülüyor> ee, Güven Bey. Eytop'un 5. Senfansı'nın girişi diye bahsediyoruz. Hmm. Peki ben ikinci katmanı çalayım öyleyse. Tamam. Hmm. Evet Can. Daft Punk'tan. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir giriş geldi sanki. Hayır. Ömer var. Bey bir fikriniz var mı? Cenaze maaşına daha yakınım. Şimdi. Evet. Güven Bey? Ee, bilemedim peki şimdi katmanları birleştiriyorum ve ritimliyorum bakalım ne çıkıyor İşin ritim girince acaba tanıdık mı? Galiba. Evet. Ayşe sonatı, Murat sonatı. Ben Beyt o. kısmından en azından bir yarım puan falan alabiliyor muymuş? Evet, evet, <gülüyor> evet. E, size e, aslında başka bir ritmik imzayı hemen göndermek istiyorum. E, lütfen duyalım. Evet bunu e, deminki cevabınıza istinaden bir e, bestecinin ritmik e, imzası olarak size hediye etmek istiyorum. E, ama evet bizim Ritmi, demin de. örneğimiz e, Beethoven'ın Ay Işığı sonatıydı. Çok bildiğimiz, çok e, basit bir ritimle oluşturulmuş ama ritim, ritim or e, çıkartıldığı zaman aradan dolayısıyla... E, Kulağımızda var olan melodi tek başına pek bir şey ifade etmiyor oldu. Şimdi bu noktadan hareketle ritim nedir diye sorarsak zamanın düzenli ya da düzenli parçaları bölünmesiyle oluşan ve müziğin diğer temel öğesi melodi ile buluştuğunda hafızımızda yer edinen bir yapı. Yani melodi ne ritimsiz ne de ritim melodisiz olamıyor. Biz hep melodi anımsadığımızı zannediyoruz ancak onu inşa eden kimlik karakter kazandıran aslında Tamamen ritim. Şimdi ıı, bakalım arkadan Heh, Fonda pek hoş olmayan bir sesle devam edelim. Şöyle ki ses kütlelerine düzen getiren ritim bunu komple düzenleyen de tempo. Bu ikisi birbirinden aslında ıı, birbiriyle karıştırılan iki ö. Tıpkı mimarlıkta bir yapının genel biçimi, boyutu hatta malzemesi ne olursa olsun iç bölmelerini odalarını, koridorlarını asıl belirleyen şey ana taşıyıcılar yani kolonlar. Hah, i̇şte bu melodik ve ritmik yapıyı düzene sokan da aslında bu ana taşıyıcı durumunu üstlenen tempo. Fonda metronom duyuyorsunuz. Metronom zamanı matematiksel bir düzende eşit aralıklara bölüyor. Pek bir hoş sesi yok. Şimdi biz niçin metronoma ihtiyaç hissediyoruz ve tempoyu düzenlemeye ihtiyaç hissediyoruz? Şöyle ki ne yazık ki iç ritmimiz bizim e, düzenli tempoya ayak uyduramıyor. Burada da sadece e, duygusal nedenler var aslında. Şöyle ki biz hızlı bir pasaj çalıp e, işte kademe kademe yükselen ki buna müzikte crescendo diyoruz. Bu esnada metronomu duyduruyordum. Çünkü birazdan hipnotize e, etkisi yaratacak. Hiç gerek yok. Pardon. Ee, bir eserde da olduğunda biz de hızlanma ihtiyacı hissediyoruz. Yani tempoyu bozuyoruz. Ya da e, çok yavaş bir e, parça çalmaya başladığımızda işte ağır, uzun notalarla oluşturulmuş, yine çok kuvvetli bir bölümde sabırsız davranıp yine hızlanma eğilimi gösteriyoruz. İşte bu noktada metronom imdadımıza yetişiyor. E, ve bizim iç ritmimizi düzenliyor. Şimdi e, Ritimden, melodiden ve melodinin düzenlenen kısmı olan tempodan bahsettim. Yani ritim, eşit ya da eşit olmayan gruplamalar, melodiyi yaratıcı kılan, var eden, tempoda bu grupların tarafımızca algılanmasını sağlayan birim. Ee, hemen bu noktadan hareketle hızlı hızlı presto konuşarak, e, o da e, hızlı tempoyu ifade eder müzikte. Hatta prestisimo çok hızlı konuşarak devam edeceğim. Ölçülerden bahsetmek istiyorum. Biz ne yaptık? Ritim, melodi birleştirdik, onu tempoyla düzenledik. Ama bizim düzen arayışımız sadece tempodan ibaret değil. Bu ritmik, melodik yapıyı tempo ile netleştiriyoruz. Ama daha net kavranılır kılmak için de ölçülerle gruplandırıyoruz. Ve ölçüler müziğin vurgularını bize duyuruyor ve tümüyle matematik esasına dayanıyor. Yani müzikte en basit gruplamalar 2, 3 ya da 4 vuruşlu periyotlara ayrılıyor. Bunların her birine de ölçü deniyor. Şöyle ki bizim için bu düzenlemede vurgu önemli. 2 vuruşlu bir ölçü. Çok basit bir şekilde birinci vuruşun vurgulanması, ikinci vuruşun daha hafif çalınmasıyla ifade ediliyor. Şöyle ki bir, 2 bir, iki üç vuruşlu, bir, 2 üç, dört vuruşlu, bir, iki, üç, dört bu ölçü düzeni temponun yapamadığını yani müziğin oturduğu ...noktaları grupluyor. Şimdi bir şey rica edeceğim... Ee, ...sizden. Dört dörtlük bir ölçü saymanızı... ...rica ediyorum. Birinci vuruşları lütfen belirgin olarak... ...aksanlayalım ve ben de Mozart'ın... E, ...Domaşor sonatından evet. küçücük bir bölüm... ...çalacağım ve o... ...dört vuruşlu bir... ...ritim ölçü nasıl hissedilir... ...onu e, duyurmak istiyorum. Şöyle yapalım, tempomuz olsun Bir, iki, üç, dört... Bir. E, saymanızı rica ediyorum. Ömer Beycan ve e, Güven Bey. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bir teşekkür ederim. 1 3 Dört. Sanırım dört vuruşluk bir ölçüyü duyurabildiğimi ve vurguların birlere oturduğunu hissettirebildim. Bir de popüler, meşhur ölçüler var. Sonki 3 üç, dört gibi. Bu meşhur ölçüler, mesela vals bunlardan bir tanesi. Efendim, kainatta bütün valsler üç vuruşlu Hı. ve aynı eşlik düzeni üzerine kurgulu. Bu da yine bir düzen arayışıyla alakalı. Şöyle ki, ortaya. Evet. Açık bilincin jenerik müziği. Shostakovich'in iki numaralı jazz suite'inden waltz. Artık e, sizin müziğinizin e, jenerik müziğinizin bir waltz olduğunu biliyoruz. Üç vuruşlu olduğunu biliyoruz ve dünyanın her yerinde benzer bir eşlik sistemiyle oluşturulduğunu biliyoruz. Galiba Ömer bir, bir şey söyleyecek. E, işi çok karıştıracağım ama e, yani mesela Jacques Bell'in valse milton şeyinde tempo çok hızlanabiliyor. Vals 3 vuruşluğun çok az üstüne gidebiliyor galiba. E, müziği bilmiyorum. Müziği bilsem üzerine bir yorum yapabilirim. <gülüyor> Ama programdan sonra dinleyeceğim. Bununla ilgili size cevabımı <gülüyor> ileteceğim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Üzgünüm. Şimdi bu meşhur ölçülerden ve bu düzen ihtiyacından bahsedince yani mesela Weiss için 3 vuruşlu dedik. İşte Saraband var. Saraband 3-2'lik e, mesela ağır tempo. Bu da meşhur bir ölçü. Saraband deyince biz bunun 3-2'lik olduğunu biliyoruz. Ya da Gavut var. O da yine bir halk e, saray dansı pardon. Tabii makamımız. Gavot. Çok can, çok iyi Gavot yapıyorsun değil mi? Geçtiğimiz sene özellikle epey bir e, evet. mevzusu olmuştu. Evet, çok Gavot'ta. hoş. Çok hoş. <gülüyor> e, bu da dört dörtlük orta tempoda bir şey, e, müzik ya da Jig. Jig e, yine su bölümlerinden bir tanesidir. Jig de aslında yine kainatın her yerinde 6-8'lik ve hızlı tempoda yapılan bir müzik. Şimdi bu noktadan yine bir yere hızlı hızlı devam etmek istiyorum. E, bu Ölçülerin ve ritmik yapının, bu eşlik sisteminin bir de kültürel imzaları var. Yani müzik, ritim, bakınız melodiyi saf dışı bırakıyorum. Ee, burada Hindemith abi bana kızacak biraz. O çünkü melodiyi daha ön plana koyar. Ee, ben sonsuz saygılarımla. ama ritmi daha ön plana koyuyorum. Çünkü kültürel imza dediğimizde mesela bir Arjantin tangosunda 8 8'lik bir ölçü grubu vardır. Bu aksayan bir ritimdir. Yani bizim yine üç 3 vuruşludur ama metronomun sayabileceği düzende değil, daha farklı bir düzendedir. Şöyle sayılır. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Aksar ama bir Arjantinli Doğuştan bu ritimle var olur. Bizim için sayması daha güçtür. Üstelik biz aksak ritim kullanıyor olmamıza rağmen kendi kültürel mirasımızda. Yani bizim için ister dans etmeyi bilelim, bilmeyelim. İster müzik bilelim, bilmeyelim. 9-8'lik 1 ölçü çaldığında, bu da aksayan bir ritimdir, hiç sevmesek dahi dans etmeyi, bir şekilde o ritme böyle omuzlarımızla falan uyum sağlamaya başlarız. Ardından e, bir şekilde masaya onu tıklamaya ve saymaya başlarız e, ve ona uyum sağlarız. Niçin? Müzik bildiğimiz için mi? Hayır. O bizim kültürel imzamız ve kültürel mirasımız. Yani biz onunla var oluyoruz. Afrika'da doğan herkesin ritimsiz yaşayamadığı, ritimsiz güne başlayamadığı gibi. Şimdi bu 9-8'lik nasıl bir ritim? Önce onu bir saymak istiyorum. 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 Hemen bunun üzerine bir tane bizim Trakya müziklerinden bir tane ufak örnek alalım. 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 şey 1 Evet bu da evet, kültürel imza 9-8'lik <gülüyor> ve işte Balkanlarda ülkemizde var olan ve bizim içimizde de var olan diğer bir ritim. Romanlarda özellikle değil mi? Evet. Ve e, ritim öğesinin içine şimdi sözü de eklediğimize göre... Tam bu noktada artık yavaş yavaş konuyu toparlıyorum. Son olarak bir de ritmin müzikte karşımıza çıkan başka bir öğesinden bahsetmek istiyorum. O da prozodi. Prozodi kelimesini duyuyoruz, biliyoruz. Hatta yani çoğumuzun kulağında İstiklal marşının prozodisi bozuk. Ya ne demek bu prozodi? Her şeyden önce prozodi kelimenin ritmik yapısı ve dilin yani lisanın Doğru vurgulanışına göre uyumlu bir müzikal ritim ve melodi ile buluşması. Şimdi bu noktada yine ufak bir kuyuz var. Çünkü bunu bir örneğe bağlayacağım. Ee, kısa bir ritim vuracağım ee, Ömer Beycan ve sevgili Güven Bey. E, onu bana tekrarlamanızı rica ediyorum. Ufak bir ritim kuyuzi gideceğimiz nokta prozodinin ne olduğu. Bunu kaleminizle vurabilir misiniz? Bir daha çalıyorum. Gayet iyi. Müthiş. Güven Bey siz duyabildiniz mi? Duydum ben de hemen çalayım. Peki şimdi ben buna bir şey daha ekliyorum. Buradan başlayıp. uzadı. Yani dolayısıyla bunu quizin artık bir parçası olarak almıyorum ama az önceki başarılarınızdan ötürü üçünüzü de çok tebrik ediyorum. Çünkü ritim kulağınız çok sağlammış. Şimdi ritmi son bir kez vuruyorum. Sonra bu ritim aklımızda kalan bu ritmi sözlerle Nazım Hikmet'in Kerem gibi şiirinin başıyla birlikte vurarak dinleyeceğiz. O zaman ...tam olarak kelimenin ritmin ne demek ortaya çıkacak. Bir daha ritme vuruyorum. Şimdi şiiri dinleyelim önce bir kez. Hava kurşun gibi ağır, bağır, bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Evet şimdi yine e, dinleyeceğiz... O esnada ben de ritmi tekrar vuruyor olacağım. Hava kurşun gibi ağır Bağır ağır, ağır bağır, bağır Evet teşekkürler. Ee, kelimenin ritmi net bir şekilde bu. Eğer biz bunu alıp bu ritmin dışında bu ritmi bu arada e, genişletebiliriz ve daraltabiliriz ama eşit oranda. Yani tamamen matematiksel bir sistemle genişletip daraltabiliriz. Bunun haricinde yapacağımız her türlü e, farklı ritmik e, öğe kazandırmak bu uyumu yani melodiyle ritim arasındaki uyumu bozacaktır. Eşittir. Bu da prozedi hatası olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi Bugün e, elimden geldiğince müziğin e, içindeki ritmi Ritmin e, bağlandığı diğer ögelerle beraber belli bir düzende anlatmaya çalıştım. E, umarım e, yeterli olmuştur. Bir soru. Buyurun. A atonal müzikte evet. ritim durumu nedir? En önemlisi. Çünkü atonal müzikte yani 12 ton sisteminde elinizde yine e, bir şema var. Sizin e, belli bir Düzene göre oluşturduğunuz ama sesler arasında uyum olmaması koşuluyla oluşturduğunuz. Hmm. Ve sürekli bütün eser boyunca bu 12 ses tekrarlanıyor. çeşitli şekillerde. İşte bu şemayı e, baştan sona okuyarak, çapraz okuyarak, sondan başa okuyarak o sesleri, ses dünyasını oluşturuyorsunuz ve kümeliyorsunuz. Ama bu kümeleri var ettiğiniz nokta ritim. Yani dolayısıyla o 12 tonda en önemli şey ritim. Evet. Ben de o zaman e, başa dönüp e, hem de iyi anlamış mıyız e, konuyu diye e, kısaca e, şöyle anladım en azından onu özetlemeye çalışayım. Müziği müzik yapan en önemli unsurlar e, ritim ve melodi. E, bunları tempo ile de modüle edebiliyoruz. Sizden birlikte başlatabiliyoruz ve düzenliyoruz. E, bu, e, şeye, e, doğada insanlar dışındaki hangi canlılarda e, ritim algısı ya da melodik yapılar üretme yeteneği var diye baktığımızda çok fazla sayıda canlıda böyle bir e, yetenek olduğunu görmüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Evrim süreci içinde bizlere ne oldu, ne sebepten? ritim algısına hassas yaratıklar haline geldik. Bilimin baktığı sorulardan bir tanesi bu. Fakat hani senin yaptığın demonstrasyondan belki en çarpıcılarından bir tanesi. Bir melodinin içinden ritmi çekip aldığın zaman o melodi hatırlanamaz ya da belki hemen anlaşılamaz ya da hatırlanması zor bir hale geliyor. Dolayısıyla ritmin ee, müziği algılamanın ötesinde hatırlamak e, yönünde de bir işleri var. Evet. Ee, eğer ritim duygusuna sahip değilsek e, ritmi algılayamıyorsak e, o zaman monobik yapılar üretme, hatırlama e, bunlar da herhalde daha zor belki imkansız hale geliyorlar. İlginç bir şekilde İnsanların e, evrimsel olarak çok yakınında duran, e, genetik olarak %98'imizden e, fazla e, ortak yapılara sahip olduğumuz primatlar mesela, üretim e, konusunda çok başarısızlar. Bundan bahsetmiştim. E, en basit bir bile bizim az önce yapabildiğimiz gibi Ömer Bey'in canım benim. Yineleyemiyorlar. E, e, aylar boyu çalıştırıldıkları halde, pek çok başka şeyi başarabildikleri halde, ritmi takip edemiyorlar gerçekten de hayvanlar dünyasında işte bir müzik karşısında el çırpan ya da ritme kendisini vererek ritmi takip eden hayvanlar az kuşlarda ve yunuslarda var bunun altında yatan hipotezde yine bahsetmiştik bu canlıların sesle olan iletişim konusunda e, komplike gelişmiş bir e, dünyaları olması. Benim de Hande senin bu anlattıklarından anladığım en temel şey e, ritmin sahiden müzik için e, bir temel direk olduğu, melodiyle birlikte e, olduğu zaman ve eğer ritim duygusu yoksa melodi tek başına e, müzik için e, yeterli olamıyor. Evet. Sınıfı geçecek kadar anladın mı bilmiyorum. <gülüyor> <Ama, gülüyor> e, <gülüyor> Harika bir demonstrasyonlar e, dizisi oldu. Teşekkürler. Ee, evet bence de. Canım bir sorunuz var mı? <gülüyor> Vallahi biz ben de kendi payıma gayet etkilendim evet. Hande'nin de verdiği dersten. Bizim açımızdan her şey gayet net ve çıktı. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> teşekkür ederim. Umarım devamı da gelir. Derslere başladık işte böyle. Evet. Bundan sonra evet, enstrüman dersleriyle devam <gülüyor> ederiz. Peki o zaman ben duyuruyu yaparak belki bitireyim. Doğada retin ve müzikalite duygusunun insanların yanı sıra başka hangi canlılarda olduğunu olup olmadığını ee, bu sorunun peşinden gidiyoruz bu dizimiz boyunca ve evin tarihi içinde buna bakmaya çalışıyoruz. Bu dizinin bugünkü programında e, müzisyen ve e, müzik eğitmeni Hande Akkan konuğumuzdu. Açık Kadyo'daki yeni programının da yakıncısı. E, hepiniz yakından tanıyorsunuz. Ritim, Melodi, Tempo, Prozodi e, bize bunları anlattı. Çok teşekkür ediyoruz Yeniden Hande. Ben teşekkür ederiz. Çok teşekkürler ben ee, teşekkür bu, ederim. Bu dizi boyunca e, insanlar e, dışında başka hangi canlılarda e, ritim tempo ve melodi hassasiyeti var ve bunu sağlayan şey sinir sistemimizdeki hangi yapılar e, bu e, meselelere bakmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek Hoş, üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.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 Böylece de bitirirken açık gazeteyi tabii ki ne çalacağımız da kendiliğinden belli olmuş oldu. Alfred Brendel yorumuyla Beethoven'ın Ayşığı Sanatını dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Çıkkası